bir kitap ki bir kitap ki Allah'ın beşere son kelamı en büyük mucizesi ve en büyük selamı bir kitap ki ne dengi ne benzeri ne eşi insanlık aleminin batmayan tek güneşi bir kitap ki nurunda karanlıkları boğan 1400 yıldan beri Her gün yeniden doğan Bir kitap ki Barışın, kurtuluşun rehberi İdrakin temel taşı Akılların cevheri Bir kitap ki Nebinin en büyük emaneti Ne bir hükmü değişir Ne harfi, ne ayeti Bir kitap ki Vicdanın, adaletin tek sesi, Ahlak depremlerinin sarsılmaz güvencesi. Bir kitap ki, ilmiyle cehaleti susturan, Zulümler karşısında heybetle dimdik duran, Bir kitap ki, irfanın zaptedilmez kalesi, Çaresiz mazlumların, sönmeyen meşalesi bir kitap ki ümidin tükendiği her yerde açılır görenlere kapılar perde perde bir kitap ki şefkatin kucaklayan kolları selamete götüren ince sabır yolları bir kitap ki gaflete dalalete son veren mahremlerin üstüne haya perdesi geren bir kitap ki tahtından zorbaları indiren mülkün temellerini hukukla güçlendiren bir kitap ki müşrikler münafıklar listesi karundan firavundan nice ibret hissesi bir kitap ki ihlası tevhidi müjdeleyen, isyankar kavimleri birer birer eleyen, bir kitap ki bileni bilmeyenden ayıran, o kıyamet gününde muhlisleri kayıran, bir kitap ki mahşerde muttakiler gölgesi, cennet semalarında çınlayan selam sesi, bir kitap ki çağlara çağlar üstü hükmeden Hükmünü yok sayacak yoktur asla bir neden Bir kitap ki acizdir önünde tüm sanatlar Hikmetine dar gelir o sonsuz kainatlar Bir kitap ki korkular ve ümitler harmanı en yüce padişahın alemlere fermanı, bir kitap ki beş vakit secdelerde gözyaşı, müminlerin elinde değişmez mihenk taşı, bir kitap ki mübindir, apaçıktır görene, son nefeste korku yok ona gönül verene, Adı Kur'an-ı Kerim, mekanı kalb selim, Ondadır gerçek irşad, ondadır gerçek ilim. Ey şanı mahşere korunan yüce kitap, Yetmez seni övmeye hiçbir söz, hiçbir hitap, Seni yazmak ne mümkün, cüretimize bakma, Hesap günü mizanda bizi yalnız bırakma, Mahşer günü mizanda bizi yalnız bırakma,